Okvet ne Amir isimli sahabiden, bu sefer İbn-i Mace'de rivayet edilmiş, başka bir hadisi şerif dinliyoruz. Burada, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, başka bir zaman, başka bir yerde konuşma yapmış. Ama bakın, bu hadis biraz daha geniş. Biraz daha, babalık, kurallarını, annelik kurallarını açıyor. Özellikle, bir dipnot olarak, Belirtmiş olalım. Bu sözler, Şu konuştuğumuz sözler, Babalara ait sözler değildir. Anneler için de geçerli bu. Abiler için de. Anneler için geçerli olduğunu nereden anlıyoruz? Ayşe validemizin, Gördüğü iki çocukla dilenen kadındı. O kadının, Dilenmesi ve çocukları için, Gelip hurma almasına karşı Aleyhisselam Efendimiz ne buyurmuştu Kim Kim iki kız çocuğu bakarsa Kim bu kız çocuklarıyla imtihan edilir de Kız çocuklarıyla imtihanını kazanırsa Derken o kadını kastederek Söylemişti Yani bu, bu sözler Babaların göğsünü kabarttığı kadar Annelerin de göğsünü kabartacak Anne doğurmasa zaten Bu yani ana doğuracak Eziyeti çekecek hamile olacak Süt emzirecek Baba da cennete girecek. Böyle bir adaletsizlik olur. Allah bunu yapmaz zaten. Yani bu sözler anneler için de, babalar için de, abiler için, üvey babalar için, üvey anneler için, vakıf başkanları, dernek başkanları, yetimlerle ilgilenenler için, herkes için bu. Kim, kim bu ümmeti Muhammed'e bir ana kazandırıyorsa onun için bu sözler.